Ali İmran suresinin 162. ayet-i ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani olmaz. Diyor. Soğukla sıcak bir olur mu? E, değil. Bu ayet-i kerimede de Ese meni tebe'a rızvanullahi kemen ba'e bisakatin minallahi ve mevahu cehennem ve bisel masir Allah'ın rızasını izleyen onun rızasını kazanmak için gayret gösteren Rabbimin emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınarak Rabbin rızasını kazanmaya çalışanla Allah'ın gazabını üzerine çeken bir olur mu? Onun yeri cehennem, orası çok kötü bir yerdir, diyor Allah Celle Celaluhu. Herkes ölümlü, herkes ölümün varlığına inanıyor. Çünkü dedesi, dinesi, babası, annesi, çok sevdiği arkadaşları, eşi, Gözünün önünde erip gidiyor. Ahirete iman konusu ayrı bir sorun bazıları için. Ama biz bizi yaratan haber verdiğinden dolayı şeksiz şüphesiz iman etmişiz. 100 yıllık ömrümüzü trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon, kere, trilyon, kere, trilyon sayabilin sahip sayınız sayabildiğiniz kadar bir ömür boyu o kadar seneden daha fazla Kur'an'ın ifadesiyle halidinen <gülüyor> fiha ebeda ayeti kerimesinde olduğu gibi sonsuz hayatı biz bu dünyaya tercih ediyoruz. Bu dünyamızın da güzel olması için Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket ediyoruz. Edince, müminler de kendi aralarında rızayı kazanmada, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmada derece derece olduğunu şöyle haber veriyor. Hüm deracatun indi Allah. O Allah'ın rızasını kazanmak için çalışanlar Allah katında ''Derece derecedirler.'' diyor. Onu bir başka ayet kerimede de Allah Celle Celaluhu, ''Cennetli olan anne, baba, çocuklar hepsi cennet olmayı Rabbimin lütfuyla kazanmışlar. Orada derecesi yüksek olanın yanında toplar Allah onları.'' ''Babanın derecesi yüksekse babanın yanında, eşinin derecesi yüksekse de eşinin yanında.'' Çocukların derecesi yüksekse öbürlerinde onun yanına vereceği konusunda ayet-i kerimeler indirilmiş. Onun için değerli hocalarımız dua ederlerken cennette Hazreti Muhammed Mustafa'ya komşu eylesin. Komşu eyle ya Rabbi diye dua ederler. Çünkü o makam-ı mahmuda Rabbim tarafından yükseltilmiştir. Vallahu basirun bima ya'malun. Allah onların yaptıklarını görmektedir diyor. Le kad mennallahu alel mu'minina izba'atha fihim rasulen min enfusihim. Allah müminlere bir iyilik yaptı. Ama iyiliklerin en güzeli tabii ki Ondan daha güzel bir iyilik yok. O da kendilerinden bir peygamber göndermesidir. İnsan melek değil. İnsanlar arasından bir peygamber gönderdi. İlk nazil olduğunda Mekke'de onların arasından diye anlaşılabilir ama... ''Bütün insanlığa peygamber olarak gönderildiğini Rabbim ve mâ erselnâke illâ kâffeten linnâs'' ''Seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik'' diyor Allah Celle Celaluhu. O vakit insanlardan göndermiştir. Hatta Mekkeri müşrikler neden me meleklerden göndermiyor da bizim gibi bir insanı gönderiyor? diyorlar. Peki meleği göremezsiniz ki. Görebilmeniz için de insan suretine getirilecekti ve o zaman da yine inkar edecektiniz. O peygamberin görevlerini bize bir kısmını bu, bu ayet-i kerimede anlatı veriyor. Yetlu aleyhim ayatihi. Allah'ın ayetlerini onlara okur. Yani bize okuyor ve yüzekiim onları bu ayetlerle temizliyor ve yualli kitabe onlara kitabı öğretiyor ve hikmete hadis diye ifade edilmiş sünnet seniyesini onlara öğretiyor ve inka mümin kablu lefi dalalim mübin halbuki onlar daha önce apaçık bir sapıklığın içerisinde idiler diyor Allah Celle Celaluhu. Sapıklık içerisinde iken neyi, nasıl ve niçin yapacaklarını Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi insanların fikrine, onların düşüncesine bağlayan bu insanlar, neyi, nasıl ve niçin yapacaklarını bütün insanları yaratan Allah Celle Celaluhu'den öğrenmeye başladılar. Onun rızasını kazanmak için hayatlarını düzene koydular. Bu da o insanlar, o müminler için Allah Celle Celaluhu'den bir lütuftur, bir nimettir. Rabbimize hamdolsun. Hamd hamdolsun O peygamberi ve onun getirdiği ayetleri kabul etmişiz, hem de severek, yürekten. Ve bu dünyada birçok insanın düştüğü yanlışlara düşmeyerek temiz kalmaya gayret gösteriyoruz. Allah Celle Celalüh bizi, ayaklarımızı ve gönlümüzü din üzerinde sabit kılsın. اَوَلَمَّا اَسَابَتْكُمْ tüm قَدْ اَسَابْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنَّا هَذَا Bunlara bir musibet geri verdi. Nerede? Uhud'da. Yani mağlubiyet tatıldı. Halbuki Bedir'de müşriklere iki kat bela musibet geldi. Yani orada kâfirler mağlup, Uhud'da Müslümanlar mağlup. Ama Uhud'da mağlup olan Müslümanlar bağırmaya başlamışlar. Ennâ hâdâ da bu bizim başımıza neden geliyor? Allah'a inanmışız, komutanımız da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olur? Allah'ın yardım ettiği bu topluluk nasıl mağlup olur? Peygamberin yönettiği bu topluluk nasıl mağlup olur? Diye bağrışmaya başlamış bir kısmı. Kultüm enna hada nereden geldi bu bizim başımıza diyorlardı. Kult söyle onlara. Rabbim diyor ki Peygamber Efendimiz'e Onlara söyle: Hüvemini endi en fusikum. Mağlup olmanızın sebebi Mekkeli Müşriklerin güçlü oluşundan değil. Ya o sizin kendinizden kaynaklanıyor diye söyle. Daha önce biraz değinmiştik. Sevgili Peygamberimiz harbe başlamadan önce taktiğini vermiş. İşte şunlar şunlar şunlar sağdan şunlar şunlar şunlar soldan şunlar tam ortada. Yani bir kartal kanadı gibi düşünce olursak ortada sağda solda olanlar. Ve okçular tepesini tutanlar bunlar yerlerinden ayrılmayacaklar demiş harbi de kazanmış ama... Okçular tepesindekiler, bir kısmı tabi sevgili peygamberimin sözünü yine tutmuşlar da sözü yanlış yorumlamışlar. Peygamber Efendimiz galip gelince de orada durun demedi. Ama şöyle demiş, benden haber gelmeden tepeyi terk etmeyiniz demesine rağmen yanlış yorumlayarak yerlerini terk edince, arkadan fırsat kollayan bir atlı birliği saldırıyor ve Müslümanlar mağlup oluyor. Sebep, Peygamberin aleyhissalatu vesselamın talimatına uymamaktan kaynaklanıyor. İnnallâhe ala külli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yetendir diyor Allah Celle Celaluhu. Vma acabekum yemeltegal jemgan, fbi idni Allahi, veli Alemel al O iki ordunun karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler Allah'ın izniyledir. Ve mümin olanları ortaya çıkarmak içindir. Veli alam elledine münafiku, münafıkları da ortaya çıkarmak içindir. Ve bilalihum ta'alemu katilu fi sabilillah. O munafiklara yav nere gidersiniz gelin Allah yolunda harbe devam edin. Evdi feo savunma harbi yapın denildiğinde galu. Le na'lemu qitalen lettaba'nakum. Eğer biz harp etmesini bilseydik size uyardık. Hüm lil küffriye öme idin akrabu min lil iman. O gün onlar imana değil kafirdiye daha yakındılar. Ya kuluğuna bi ifwahim maalesefi kuluğu bim. Söyledikleri dilleriyle söylediklerinin kalplerinde olmadığı. Onlar dilleriyle söylediklerini, kalpleriyle tasdik etmiyorlar. Vallaahu alemi bir mağiyat tümün Allah onların gönüllerinde gizlediklerini de bilir diyor Allah Celle Celalu. Muhterem seyirciler, Müslüman Allah'a teslim olmuş insandır. Evetimiz Ondan başka kimsenin sağlayamayacağını bilir. Zararı veren de faydayı veren de Allah Celle Celalüh'dür. Hani ait gelmedi ve in yemse sekallahu bi durrin fe la ka şife illa hu ve in yuri bi hayrin fe la radde li Allah'ın murad ettiği zararı kimse engelleyemez. Allah'ın murad ettiği iyiliği de kimse mani olamaz. Böyle bir inanca sahip olan bir insanın kafirden korkması mümkün değildir. Ellezîne kâlû li'ihvânihim leqadû Oturdukları yerden o münafıklar kendi kardeşlerine kendisi gibi olan münafıklara şöyle diyorlar Lev etauna ma gutilu Eğer onlar bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi. Rabbim diyor ki söyle onlara kul Fedrau an enfusikumul mevtein kuntum sadiqin Buyurun eğer sözünüzde doğru iseniz evlerinizde burası kelime olarak ayet gelmedi yok. Mana şu. Eğer doğru söylüyorsanız ölmeyin bakalım. Ölümü kendinizde savmayı bir başarın bakalım. Ayet böyle diyor. Herkes görüyor mu? Hastahanede, dünyanın en birinci hastanesinde en iyi dünyanın ünlü profesörleri nezaretinde can veriyor insanlar ve şöyle diyorlar gece saat 1'i ve saniye geçe eks oldu gibi ifadeler. Hani harbe gitmedi. Kafirler dünyanın her tarafında Müslüman öldürmek için cirit atıyorlar. Öbürü de ölmeyeyim diye yatağının içerisine uzanmış hasta numarası yaparak korkudan tir tir titrerken ölüyor. Hani Abdurrahim Karakoç merhum şiirinde öyle diyor ya kaçarken vurulup yere düşenin bir kanına tükür bir deleşiğine diyor. Ve la tahasab ennellezine qutilu fi sabilillahi amwaten bel ahyaun 'inde rabbihim Allah yolunda öldürülenleri sen sakın ölüler zannetme. Onlar diridirler. Allah katında rızıklandırılırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Buna benzer bir ayet-i kerime Bakara suresinde de geçmişti. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقُوا تَلُف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتًا وَالْاَحْيَاءُنْ عَنْدَ رَبِّهِمْ Onlar Allah katında diridirler. Onlara ölü, Demeyiniz Diyor Allah Celle Celal. Şehittir onlar vereceğiz. Tabi şehidi daha önce de Tarif ettik Allah'ın dini yolunda Allah yolunda Mücadele Ederken ölen Şehittir Ferhine bimâ Ateahumullâhu min Fadlihî ve Yestebişirûne Biladînler, lâm yelpaqû bîhim min xalfîhim. Allah kafun عليهم ve lahum yapzanûn. Allah'ın kendilerine verdiği nimetler nedeniyle, kendi lütfundan Rabbim veriyor. O nimetler nedeniyle gayet sevinçlidirler, mutludurlar, şehitler. Ve istabşirûn biladînler, lâm yelpaqû bîhim min xalfîhim kendileriyle aynı İslami mücadeleyi veren arkadaşları var ya, onlar daha ölmemişler. Onlara da müjdelemek isterler aslında. Şehitler, kendi karşılaştıkları nimetleri görünce, dünyanın en güzel manzaralı yerinde, dünyanın en güzel yiyecekleri önlerinde olsa, Rabbin, cennet köşelerinden bir köşede onlara vermiş olduğu nimetlerin yanında, ne diyeyim ben, cife kelimesini kullanmış Peygamber Efendimiz. Cife gibidir, yani leş gibidir. E onu görünce, şehit, arkadaşlarına müjdelemek ister. Ama temas kurulamadığından, müjdeleyemiz ama Rabbim diyor ki, o kendisiyle beraber cihad eden arkadaşlarının cennetlik olacağını, o nimetlere kavuşacağını müjdelemek ister. Ve şunu da söylemek ister. Korku da yok burada, keder de yok. Yani cennette, kabirde, korkuda, keder de üzütü de streste yok orada demek isterler ama Rabbim bize haber vermek suretiyle bu müjde bize verilmiş oluyor yeste şiru ne binyametin min Allahi vefal Allah'ın nimetlerini ve Allah'ın lütfu keremini müjdelemek isterler ve en Allah helâ yolayı o Allah müminlerin mükafatını zayi etmez. Bire en azından on vereceğini, daha fazla 700 yüz, daha fazlasının da olacağını ayet ve hadisi şerifler bize müjdeliyorlar. Elledin istejabu lillahi ve rasulü min bagdıma acabemul qarhu lilladine ahsanu minhum ve tqa. Ecr'un azim. Allah'a ve Allah'ın ve Rasulünün davetine icabet edenler. Yani kabul edip gönülden katılanlar. Ne zaman? Kendilerine o Uhud'da mağlubiyet yarası esabet isabet ettikten sonra Allah'ın ve Rasulünün davetine katılanlar ve iyilik yapanlar ihsanda bulunanlar ve Allah'tan sakınanlar var ya işte onlar için çok büyük mükafat vardır diyor Allah Teala diyor. Ellezîne qâlalehum minnâsu inennâse qad cemâ'û lekum fakhşâ'a fesâdere imânen ve qâlû hasbünallâhu veniamel vekil Ali İmran suresinin bu 173. ayet-i kerimesi. Dedirde görüntüde Mekkeliler galip, Müslümanlar mağlup. Ama onlarda tam tatmin değil olmamışlar. Çünkü peygamberi teslim alamamışlar, öldürememişler. Giderken bağırmışlar. Yeni sene bu zaman Bedir'de karşılaşalım. Çünkü bir bir galibiyet mağlubiyet. Bedir'de Müslümanlar galip, Uhud'da kafirler galip. Bir bir beraber. Ebu Süfyan bağırıyor. Yeni sene Bedir'de buluşalım. Yeni sene geliyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1500 ashabıyla Bedir'e geliyor. Ebu Süfyan'ın ajanları her tarafta cirit atıyor tabi. Medine'de propaganda yaptırıyorlar. Mekkeliler bütün çölü dolduracak kadar askerle geliyor. Filan kabilede katıldı, filan kabilede katıldı. Bu propagandadır. İşte ona haber veriyor Rabbim. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُوا اِنَّ النَّاسَ قَدْ Medine'deki Müslümanlara dediler ki اِنَّ النَّاسَ قَدْ Bu Arabistan'da ne kadar kafir varsa bir araya geldiler. Sizin için bir araya geldiler. فَخْشَوْهُمْ <gülüyor> Yahu onlardan korkum diyorlar. Ne olacak şimdi müminlere? Rabbim diyor ki fezaade ü imanım. Onların bu kötü propagandası Müslümanların imanlarının kuvvetlenmesine sebep oldu. Ve قالu dediler ki Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekil. Dediler ve sevgili peygamberimizle beraber 1500 kişi Bedir'e geldiler. 8 gün kalmışlar orada beklemişler ama Ebu Süfyan cesaret gösterip gelememiş. Haberi var ajanlar bildirmişler efendim filan gün Medine'den hareket ettiler filan gün geldiler. 8 gündür bekliyorlar adamlarda korku denen bir şey yok. Bizim korkus, korksunlar diye yaydığımız haberler adamların gücünü artırdı diye raporda verilmiş. Onlar da korkularından gelmemişler. Fe'n galebu bi ni'metin min ve O sekiz gün Bedir'de kaldıktan sonra Oradan geçen ticaret kervanlarıyla yaptıkları alışverişlerden dünyanın dünyalık da kazanarak geldiler. Allah'ın nimetlerinden ve lütfun lütfuyla geri döndüler. Onlara hiçbir kötülük de dokunmadı. Lemyes, yemses, hümsün ve tebeu rızvanullah. Allah'ın rızasını izlediler. Onun rızasını kazanmak için gayret gösterdiler. Allahu zulfal din azim, Allah büyük lütuf sahibidir diyor. Zalikum şeytan yuxvet evliyaihu, fala tefafuhum ve tefafu in kütüm müminin. İşte bu şeytan var ya bu, o kendi dostlarını korkutabilir. Bakınız. Dünya haber ajanslarının Müslümanlar aleyhine yaydığı haberler Müslümanları korkutmaz. O haberlerin yayılmasını isteyenleri korkutur. Müslümanların gözü korksun diye Kafir devletlerin propagandasını yapanlar yine Müslümanları korkutamazlar. Niye? Müslümanın bu dünyada kaybedecek bir şey yok. Malı var, malı olanlar e, mala gönül bağlamamışlar. Onu Allah'ın dininin yaşanması için at gibi kullanmışlar, araba gibi kullanmışlar. Can en kıymetli canıdır. E canını da bu yola koymuş ve o en büyük şeref olarak kabul etmiş şehitliği. Bu adama kim ne zarar verebilir? İnne ma zalikumu şeytanu yukhawwifü evliyae. Şeytan o propagandalarıyla, vesveseleriyle Müslümanları korkutamaz. Kendi dostlarını korkutur. Günümüzde olduğu gibi. Dünyanın en büyük silahına, en büyük parasına sahip ama kendi memleketini, kendi kıtasını, kendi insanlığına hapishaneye çeviriverdi. Bir avuç insandan, bir avuç Müslümandan korkar hale geliverdi. Rabbim diyor ki, Onlardan korkmayın, benden korkun. İnküntüm müminin. Eğer iman ediyorsanız, onlardan korkmayın, benden korkun diyor. Rabbimizden nasıl korkarız? Sevgisini yitirmemek için tir, tir biz. Ürpeririz. Onun rızasını kazanmak için gayret gösteririz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Sevdiklerini sevdirsin, bizi de sevdikleri arasına alsın. Dinlediniz ve seyrettiğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.